ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له نشهد ان لا الله وحده لا شريك له ونشهد محمدا عبده ورسوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 Fekulle bid'atin dalale Fekulle dalale Fil nær emma ba'd Evet arkadaşlar Geçen hafta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Sevmenin Dindeki gereği Veyahut Resulullah'ın Sevmenin ne demek olduğunu İşlemiştik Bunlar çünkü akidenin son İlk kısmında işlenen meseleler. Ondan sonra sahabe-i kiramın dindeki konumu, onlara karşı tavrımızın ne olması ve bugün de inşallah raşit halifelere karşı görevlerimiz, cennette müjdelenmiş 10 on sahabe onlara karşı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beyti vaktimiz kalırsa da Müslümanların yöneticilerine ve genel olarak tüm Müslümanlara karşı görevlerimiz inşallah işlemeye çalışacağız. Raşid halifelere karşı yani Raşid halifelerle alakalı bilmemiz gereken nedir? Ee, o konuda tavrımızın, imanımızın, sevgimizin ne olması gerekir? Öncelikle Raşit halifeler kimlerdir? Ebubekir Sıddık radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh Ali radıyallahu anh. Tertibi de bu şekildedir. Tertibi de aynı. Ee, Ebu Bekir ilk önce, sonra Ömer radıyallahu anh, sonra Osman, sonra Ali radıyallahu anh gelmiş. Evet. Ömer şey, e, Ebu Bekir radıyallahu anh 1,5 sene hilafette durmuş. 2 seneye yakın bir şekilde. Ömer radıyallahu anh 9,5 sene 10 seneye yakın. Osman radıyallahu anh 13 yıl. Adı radıyallahu anh ise 6 yıl hilafette durmuşlar. Toplamı zaten 30 yıl yapıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sahir olan hadis-i şerifte eee şeyle alakalı, hilafetle alakalı diyor ki nübuvvet hilafeti 30 yıldır. Nübuvvet hilafeti 30 yıldır. Ondan sonra Allah mülkünü dilediğine verecektir. Yani bu 4 sahabenin hükmetmiş olduğu bu hilafet dönemi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tasdik edilen kabul edilmiş ümmetine daha önceden haber verilmiş bir durumdu ki onun için 4 halifenin de yaptığı her şey haktır. Ee, ya, bulunmuş oldukları hilafetteki o halifelikleri de tamamen e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediği şekilde gerçekleşmiş bir hilafettir. İlk önce Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyumanın nasıl e, dinde vacipliği varsa aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi raşit halifelerine de uyulmanın bu şekilde olduğunu bildiriyor. Sahih bir hadiste İrbat bin Sariye radiyallahu anh rivayet ediyor. Bu hadis meşhur bir hadis. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle bir e, vaazda nasihatta bulundu ki bundan dolayı gözler yaşardı ve kalpler titredi. Birisi ey Allah'ın Resulü bu vedalaşan bir kimsenin övdüğünü andırıyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sanki bu senin bizim aramızdan gideceğine delalet eden bir konuşma gibiydi. Bize em, ne emredersin dedi. Yani sen aramızdan ayrılacaksın, bize neyi tavsiye edersin, ne emredersin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Ben sizlere dinleyip itaat etmenizi tavsiye ediyorum. Şüphesiz benden sonra aranızda yaşayacak olanlar pek çok ihtilaflar görecektir. Size benim sünnetime, dikkat ederiz bu ibareye, size benim sünnetime ve benden sonra gelecek olan hidayete erdirilmiş raşit halifelerin sünnetine sarılmanızı emrediyorum. Birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sünneti. ikincisi de raşit halifelerin hidayete erdirilmiş raşit halifeler Resulullah sallallahu bu ibareyi kullanıyor. Buradan anlıyoruz ki o raşit halife işte bu bizim ehli sünnetin inancında olan dört halifenin hilafetidir. Buna sımsıkı sarılınız, azı dişlerinizle bunu yakalayınız. Sonradan ortaya çıkartılan dişlerden sakınınız. Çünkü şüphesiz her bidat bir sapıklıktır. Bu hadis Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İmam Ahmet bin Hanbel. Yani birçok hadis kitabının rivayet etmiş olduğu bir hadis. sayı bir hadistir. Burada Resulullah Aleyhisselam açık bir ifade ile dört halifesinin raşit olduğunu, hidayet üzere olduğunu, doğru yolda olduğunu uyulması gereken yıldızlar olduğunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Evet. Raşid halifelerin sırasında da ehli Sünnetin inancı aynı geliş şekilleriyledir. Ehli Sünnet aslında ilk halife olması gereken Osman'dır veya Ömer'di, Ali'di. Tamam dördü de raşittir ama sırada bir anlaşmazlık vardı. Aslında ilk sıra şunundu bunundu gibi ayrıma değil. Aynı geldikleri şekilde, yaşadıkları şekildeki o sırayı da faziletlerine binaen kabul etmiştir. Yani Ebubekir radıyallahu anh, Ömer radıyallahu anh, Osman radıyallahu anh ve Ali radıyallahu anh bu sıraya göre aynı diyor faziletleri de bu şekildedir. Ehlis sünnetin incinci budur. Yani o zaman şunu söylemiş oluyoruz. Eee Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların arasında, sahabe'ler arasında faziletti de değerlendirecek olursak Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali radiyallahu anhum şeklinde gelmiştir. Evet bunlarla alakalı yani bu dört halife ile alakalı yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zaman zaman yer yer çok bariz açık bir şekilde faziletlerini faziletini bildirdiği övgüsünü aldığı birçok hadis var. Onlardan biz hepsinin hakkında birer tane hadis okuyalım geçelim inşallah. Ebu Bekir radiyallahu anh'ın fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bukhari-i Müslim'de rivayet edilen bir hadiste şöyle buyuruyor. Eğer ben yeryüzündekilerden bir halil edinecek olsaydım yeryüzündekilerden bir cana yakın bir can dostu halil edinmiş ol, e, olsaydım şüphesiz Ebu Bekir'i halil edinirdim. Mescitte kapatılmadık tek bir kapı bırakılmasın Ebu Bekir'in mescide açılan kapısı müstesna radıyallahu anh. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ı bu kadar sevmekteydi. Kendisinin hastalığı döneminde Ömer radıyallahu anh Ebu Bekir'in olmadığı o esnada bulunmadığı bir yerde imamlığa geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Ebu Bekir'in olduğu bir topluluğun içerisinde onlara kimse imam olamaz. Veya nasıl imam olabilirsin Ebu Bekir'in olduğu bir toplulukta gibi. Yani bunların hepsi Sahabelerin arasında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dair özel bir yaklaşımı, özel bir dostluğu vardı diyebiliriz. Ömer radıyallahu anh ile alakalı yine Bukhari ve Müslim'i rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sizden önceki ümmetler arasında ilhama mazhar olan kimseler vardı. Daha önceki ümmetler arasında ilhama mazhar olan kimseler vardı. Eğer benim ümmetim arasında bunlardan birisi olsaydı... Şüphesiz Ömer bin Hattab onlardan biri olur. Ki biliyoruz ki Ömer bin Hattab <gülüyor> radıyallahu anh yani birkaç tane ayetin nüzulüne sebep olan bir sahabe. E, yeri geldiği zaman açık bir şekilde Resulullah sallallahu aleyhi karşı muhalefetini bildirmiş ve kendisini Allah azze ve celle arşın üzerinden indirmiş olduğu ayetlere desteklediği bir sahabe Ömer radıyallahu anh. Yani hem... E, şecaatiyle hem adaletiyle hem hakka sahip çıkmasıyla ve korkusuz bir hayat sürmesiyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme çok mükemmel arkadaşlık yapan sahabelerden birisi ki hakkında birçok medhiye birçok övgü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden sadır olmuş. Üçüncüsü Osman radıyallahu anh'ın faziletiyle alakalı Ayşe radıyallahu anh rivayet ediyor hadisi diyor ki hadis uzun bir hadis hadisin bir kısmını okuyalım biz ee, işte peygamber sallallahu aleyhi yanına giriyorlar sırasıyla teker teker e, Ebu Bekir ve Ömer diyor ki Ebu Bekir girdi sonra Ömer sonra Osman girdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman'ı görünce oturdu ve elbiselerini düzeltti bu hadis mesul bir hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir girince Ömer girince yani rivayetlerde eee baldırının açık olduğu geçiyor. Ne zamanki diyor Osman girdi hemen kalktı, elbisesini düzeltti, toparlandı. Kendine tabiri caizse çeki düzen verdi. Ayşe radıyallahu an ona sebebini sorunca kendisinden meleklerin dahi utandığı bir adamdan ben utanmayayım mı dedi. Osman radıyallahu an için diyor ki kendisinden Meleklerin dahi utanmış olduğu bir kişiden ben nasıl utanmam? Yani Osman radıyallahu anh tevazusuyla, edebiyle, hayasıyla, ee, dine olan bağımlılığıyla, ee, işte infakıyla, e, dünyaya hiçbir şekilde meyletmemesiyle çok meşhur olan bir sahabeki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için Osman bundan sonra ne yaparsa yapsın ee, gelmiş geçmiş günahları affolmuştur, cenneti garantilemiştir gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisinin müjdesi de olmuş. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh Onunla alakalı da çok büyük Tabii ki övgüler var, çok büyük medhiyeler var. Yine Bukhari ve Müslim'e geçen bir hadis. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü şöyle buyurdu diyor. Amdolsun yarın sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah ve Resulünün de kendisini sevdiği ve Allah'ın elleriyle Allah'ın elleriyle fetih nasip edeceği kimseye vereceği. Allah ve Resulü kendisini sever. Şey kendisi Allah'ı ve Resulü'nü sever, Allah ve Resul de kendisini sever. Yani hem Allah'ın, Resul'ün hem Allah'ın sevgisini hem de Resul'ün sevgisini almış bir kişiye yarın sancağı vereceği. Sehl bin Saat radıyallahu tü ki hepimiz bu müjdeye mazhar oluruz diye düşündük ve herkes bayrağın, sancak kendisine verilmesi için Ee, ön plana çıktı. Daha sonra bana Ali'yi çağırın dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ali gözlerinden rahatsız olduğu halde geldi. Gözleri üzerine tükürdü ve böylece iyileşti. Sanca ona teslim etti. Allah azze ve de ona fetih nasip etti. Bu da yine Ali radıyallahu anh'ın e, üstün faziletine delalet eden hadislerden birisi. Biz e, dört raşit halifeye doğru yola ermiş hidayet üzere raşit halifeye karşı imanımız akidemiz, sevgimiz menhecimiz bu şekilde dördünün hilafeti de haktır sırası haktır yapmış olduğu şeyler haktır biz on kendilerine e, gerekli olan sevgiyi duyar ve gerekli olan ittibayı da veririz bizim ehl sünnet olarak bunlarla alakalı inancımız budur ne yazık ki kendisine ehl-i sünnet diyen veya başka mezheplerden olduğunu söyleyen insanlar bu hususta sahabeyi ağır ithamlarda bulunmuş, eleştirmiş, işte şu hususta yanlış yaptı, bu hususta yanlış yaptı, şöyle hatası vardı, sırasında, hilafetin sırasında da hata vardır şu haksız yere halifeliği elde etmiştir gibi. Şiaların haricinde de bu inançta olan bazı mezheplerde mevcut. Bizim ehl sünnet olarak inancımız tamamen Ee, doğru bir e, sıra ve fazilet üzerine bunlar gelmişlerdir diyoruz. Evet. Cennetle müjdelenmiş 10 sahabe, 10 kişi. Evet. E, sahabelerle alakalı genel e, bizim inancımız ehli sünnet olarak hepsinin adaletli olduklarını sahabenin hepsi adaletlidir. Bu ehli sünnetin bir kaydesidir zaten yani. Sahabenin hepsi adaletlidir derler. Ama aralarında Tabii ki fazilet bakımından, derece bakımından farklılık oldukları, çünkü insan olmana hasebiyle e, kimisi malının hepsini verirken, kimisi malının yarısını vermiş, e, kimisi e, hiçbir gazbeden geri kalmamış, kimisi bağısına katılamamış. Tabi bu dine olan bağımlılıklara tutumluklarından dolayı da kendi aralarında E, fazil e, bir derece söz konusu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeleri daha dünyadayken cennette müjdelemiş. Bu gerçekten çok büyük bir e, mükafat. Yani e, adına mükafat diyebileceğimiz en büyük e, değerlerden en büyük hediyelerden birisi ki daha dünyadayken Allah'ın Resulü'nün diliyle cennette müjdelenmek. 10 tane aşarayı mübeşşere dediğimiz cennette müjdelenmiş sahabe var ki tabi biz cennette müjdelenmiş olan sahabeleri bu 10 sahabeyle sınırlamıyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle, ve sellemin diliyle yine bu 10 sahabenin dışında farklı sahabelerde cennetle müjdelenen sahabeler arasında zikredilmiş. Evet mesela sahabelerin arasında fazilet bakımından ilk işte Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eee şüphesiz iman edenler ondan sonra eee Peygamber Aleyhisselam hicret izni verdiği zaman şüphe etmek sizin hemen her şeyi bırakıp hicret edenler hicret edenlere yurtlarını açıp malını paylaşan ensar ondan sonra Bedir gibi e, savaşa savaş fikri aklında olmadan hazırlıksız bir şekilde Resulü Aleyhisselam savaşa katılacağız dediği zaman hiçbir şüphe duymadan savaşa katılan Bedir halkı gibi Veyahut Hendek gazvesinde çok büyük sıkıntılar çekmesine rağmen 3000 e, kişilik ordunun takriben 2500'ü kalbindeki marazdan ve nifaktan dolayı geri dönmesine rağmen çok az bir kısım kalmasına rağmen o Hendek ashabı gibi böyle sahabenin arasında özel fazilete, özel derecelere mazhar olmuş sahabeler var. Bunlar mesela en meşhurları. Muhacirler, işte muhacire malını paylaşan ensar, Bedir ehli, Hendek ehli Rıdvan beyatında bulunanlar, bunların dereceleri farklı farklı yerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle e, tabir edilmiş. Mesela yani şey bir hata bile işlese dahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki o Bedir ehli, ehlindendir. Nereden bilirsin ki Allah azze ve celle onun gelmiş geçmiş günahlarını affetmiştir veya onu işte cennetine sokacaktır. Bu ifadelerin hepsi o sahabelerin diğer sahabelere göre daha faziletli olduklarına delalet etmekte Aşere-i Mübeşşere kimdir? Kimler vardır Aşere-i Mübeşşere'nin içerisinde? Bu e, Raşit halifelerden sonra Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Aşere-i Mübeşşere'dendir radıyallahu anh. Ondan sonra Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh. O da yine Osman radıyallahu anh gibi e, zenginliği ve Allah yolundaki infakıyla bilinen bir sahabe. Allah yolundaki akıl almaz infakıyla bilinen bir sahabe. Bir seferinde mallın hepsini veriyor. Sahabeler diyor ki ey Abdurrahman ne yaptın? evladın Evlatlarına, hanımına, ailene hiçbir şey bırakmadın. Yani böyle bir şey yapılabilir mi? Bu işte insanın eliyle kendisine tehlike atmaktır deyip. Ondan sonra diyor ki onunla beraber bir müddet yaşayıp ondan sonra Abdurrahman bin Avf'ın ölümüne şahitlik eden sahabeler diyor ki bir buçuk sene sonra Malının hepsini verdikten bir, bir buçuk sene sonra vefat etti ve diyor ki kendisinden sonra mirasçılarına bırakmış olduğu altını, mirasçıları baltayla pay ederek paylaştılar. Baltayla keserek paylaştılar. Yani bir buçuk sene önce, ölmeden bir buçuk sene önce tüm malını vermiş, bir çiğit dahi bırakmamış. Ondan sonra Allah Azzele Celle kendisini öyle bir mükafatlandırmış, miras olarak bırakmış olduğu altını diyor baltayla payettiler Hani böyle 500 gram bir kilo altın baltayla yapılmaz. Böyle zayi olmasın diye ufak şeylerle kırmaya çalışırsın. Ama böyle kütük gibi altın düşün onu baltayla kesersin pay edersin. Düşün yani o Allah uğrunda o kadar veriyordu. Allah Azze ve Celle de kendisini o kadar veriyordu. Ki Abdurrahman bin Av işte böyle parasıyla malıyla cenneti satın alan sahabelerden, cennetle müjde ölen sahabelerden birisi Allah Azze ve Celle inşallah bizlere böyle sahabelerin örnek almayı nasip etsin. Beşincisi Abdurrahman bin Avf, altıncısı Zübeyir bin Avvam. Bunlar da ilk zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e iman eden her türlü eziyet işkenceyi görmüş fakir sahabelerden Talha bin Ubeydullah, sab bin Ebi Vakkas ki yani Sad radıyallahu anh'ın yaptığı işleri anlatsak gerçekten böyle cilt cilt kitaplar yazılması lazım. Ondan sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah ve Said bin Zeyd. Said bin Zeyd de Ömer radıyallahu anh'ın kız kardeşiyle evli olan, yani eniştesi diyebileceğimiz birisi. O da İslam'ın ilk iman edenlerinden, ilk yıllarında iman etmiş sahabelerden birisi. Evet. Bunların hakkında farklı farklı e, lafızlarla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den cennetlik olduklarına dair ibareler kullanılmış. Bir seferinde e, bu on saymış olduğumuz ismin cennetlik olduklarına dair veya işte cennetle müjdelendiklerine dair hadisler Resulullah sallallahu sellem şöyle buyuruyor. Hadisi anlatan Abdurrahman bin el Ahnes diyor ki Said bin Zeyd'i şöyle derken işittim. Said bin Zeyd Ashara-i Müşerraden birisi. Diyor ki şöyle derken işittim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sözlerini Söylerken dinlemiş Olduğuma şahitlik ettim O da şöyle diyor işte Resulullah sallallahu dinledim Şunlara şahitlik ettim 10 kişi cennettedir demiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cennettedir demiş Tabii, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cennettedir Tabii Bunu söyleyen sahabe Hadisine başlarken Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir Osman cennettedir, Ali cennettedir Talha cennettedir, Zübeyir bin Avvam cennettedir, Sad bin Malik cennettedir, Sad bin Malik'ten kasıt Sad bir Ebi Vakkas. Abdurrahman bin Af cennettedir, dilersem onuncusunun da adını veririm. Bunu söyleyen Said bin Zeyd, Abdurrahman bin hadisi rivayet eden sahabede diyor ki, o kimdir diye sordular, sustu cevap vermedi, sesini çıkartmadı. Israr ettiler, yine sustu cevap vermedi, en sonunda Said bin Zeyd'dir dedi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle kendisiyle alakalı işte aşarayı mübeşşirayı sayarken kendisinin de geçtiğini duyan sahabe e, diyor ki ısrarlarına rağmen artık en sonunda kendisinin ismini de ne yaptığı söyledi. Yani sayı olan bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sahabelerin cennetlik olduğunu müjdelemiş. Mesela bunların dışında cennette müjdelenen Abdullah ibni Mesud radıyallahu anh cennette müjdelemiş bir sahabe. Ondan sonra Ee, Bilal bin Rabah Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın kölelerinden Ukkaşe bin Muhsen yine biha ukkâşe, Bu hususta Ukkaşe seni geçti hadisini biliyoruz. Bu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diliyle cenneti garantileyen sahabelerden. Cafer bin Ebi Talib radıyallahu anh e, savaşta iki kolu birden kesilip sonra şehit düştükten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cafer bin Ebi Talib'in adına cafer Tayyar'dır artık o diyor. Yani ne demek? Cennette uçan Cafer. Cennette diyor Allah azze ve celle kendisine iki kanat taktı. O şu, o şu an cennette uçmakta diyor. Buradan da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun cennette olduğunu müjdelemiş oluyor. Onun için bazı sahabeler böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle daha hayatlarındayken cennetlik e, şeyini, müjdesini almışlar. Rabbim inşallah o sahabeleri ve o sahabelerin hayatlarını örnek almayı bizlere nasip etsin. Biz de ehli Sünnet inancı olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cennetle müjdelediği sahabelerin aşere-i mübeşşereden olsun diğer sahabeler olsun sayı hadislerde Resulullah'ın cennette müjdelediği sahabelerin cennetlik olduğuna şahitlik yaparız. Yani biz de bu hususta Ee, bize sahip bir şekilde ulaştığından dolayı o sahabelerin cennette olduğuna şahitlik yaparız. Bizim bu hususta inancımız budur. Onun dışındaki tüm işleri Allah'a Allahu Teala'ya havale ederiz. Biz bize sahip bir şekilde gelen şeyleri şeylere iman ederiz gerisine Rabbimize havale ederiz. Yani çok da meseleye gaybi olduğu, bize gaybi olduğu için çok da meseleyi teferruatlı bir şekilde incelemeye kalkmayız. Evet, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ehlibeyti ile alakalı inancımız. Ehlibeyt'in yani kimdir Ehlibeyt? Ehlibeyt ile alakalı bazı ihtilaflar olmuş. Kimlerdir Ehlibeyt diye? Ee, en makul tariflerden birisi e, sadaka almanın kendisine haram olmuş olduğu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in akrabaları. Sadaka almanın kendisine haram olduğu Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in akrabaları. Bunlarla alakalı Ali radıyallahu anh ve ailesi, Cafer radıyallahu anh ve ailesi, Akil radıyallahu anh ve ailesi, Abbas radıyallahu anh ve ailesi, Haris bin Abdülmuttalib oğulları ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin zevceleri diye sınırlandırılmış. Bazıları Resulullah sallallahu aleyhi zevcelerini katmamış. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve zevceleri sadaka kabul ediyordu diye diyenler var. Ama sayı görüşe göre bu saydıklarımızla beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zevceleri de girmiştir. Ama bazı İslam alimleri de ehlibeytten kasıt tüm sahabelerdir demiş. Hani işin hakikatine bakacak olursak sadaka alınması, sadaka kendisine verilmesi haram olan kişiler hani e, hükmü manada, üzerine hüküm bina edilecek manada ehlibeytten sayılan kişilerdir deniliyor. Ehl-i beytte Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 33'te diyor ki Ey ehl beyt, Allah sizden ancak kiri giderip tam anlamıyla sizi temizlemek ister. Allah sizden kiri giderip tam anlamıyla sizi temizlemek ister. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sayf-i hadisle diyor ki ehl hususunda size Allah'ı hatırlatırım. Yani ehl beytin hususunda e, dikkatli olun. E, sakın sakın onlara karşı haddi aşmayın işte haksızlık etmeyin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarıyla alakalı birçok sıkıntıda yaşanmakta e, muhalifler açısından. Evet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarının ehli beytine e, ehli beytin içerisinde olduğunu söyleyen ayette yine Ahzab suresi 32. ayet. 32 ve 33. ayetler. Diyor ki Allah azze celle, ey peygamber hanımları Siz diğer kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer takvalı kimseler iseniz edalı ve yumuşak söz söylemeyin. O takdirde kalbinde hastalık bulunan kimseler umutlanırlar. Siz hep uygun söz söyleyin, evlerinizde oturun. İlk cahiliyeninki gibi açılıp saçılarak salınıp yürümeyin, namazı da dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey ehli Allah sizden ancak kiri giderip tam anlamıyla sizi temizlemek ister. Evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Muhakkak Allah her şeyin inceliklerini bilir, latiftir ve her şeyden haberdardır. Şimdi bu ayette direkt hitap Resulullah s.a.v'in hanımları. Akabinde de ehli diye devam eden ayetin içinde ehli beyt lafzı geçtiği için bu ayete göre Resulullah s.a.v hanımları da ehli içerisinden olmuş oluyor. Evet. Size ehli beytim hakkında Allah'ı hatırlatırım hadisiyle alakalı bizim e, yapmamız gereken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytini severiz. Onlarla alakalı hiçbir şekilde kötü bir şey düşünmeyiz. Onlar kadınları dinde bizim hanımlarımızın önderleridir. Eee Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ehlibeytindeki erkekler bizim dindeki önderlerimizdir. Hiçbir şekilde kendileriyle alakalı bir kusurun veya bir yanlışlığın olduğunu kesinlikle dile getirmeyiz ve e, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Ehlibeyti olduğu için kendi Ehlibeytimizden daha fazla onlara sahip çıkarız. Bunun da bu şekilde olması zaten gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste peygamberin, şey Allah azze ve celle ayette peygamberin hanımları sizin anneleriniz diyor. Yani bu ne demek? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına kendi annelerinizden daha fazla sahip çıkmanız gerekir. Evet yine bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytiyle alakalı eee Yani Ehli Beyt'in içerisinde kimler giriyor gibi onunla alakalı bir adı işte şöyle buyuruyor. Allah Azze ve Celle yakın akrabanı Allah'ın azabıyla uyar ayetini indirdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tüm e, akrabalarını topladı ve onlara şöyle seslendi. Ey kureş toplarınız yani e, nefislerinizi satın alınız. Allah'ın azabından kurtarınız. Çünkü benim Allah'ın azabına karşı size hiçbir faydam olmaz. Hani Ehli Beyt'in Ee, Allah katındaki derecesi üstünlüğü amellerinden dolayı değil Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan yakınlığından dolayı Resulullahın ailesi ehli olmalarından dolayı onlar cennetliktir onlar kurtulan insanlardır değil onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli dahi olsa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sulbünden dahi gelmiş olsalar onların da kurtulması amele bağlıdır Hiçbir şekilde onların diğerlerine rağmen amelsiz bir üstünlüğü söz konusu değildir. Onunla alakalı diyor ki ey Kureyş topluluğu Allah'ın azabından kendinizi kurtarınız. Çünkü benim Allah'ın azabına karşı size hiçbir faydam olmaz. Ey Abdülmenaf oğulları Allah'ın azabına karşı benim size hiçbir faydam olmaz. Ey Abdülmuttalip oğlu Abbas oğulları Allah'a karşı benim size hiçbir faydam olmaz. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halası Safiye... Allah'ın azabına karşı benim sana hiçbir faydam olmaz. Ey Muhammed'in kızı Fatıma malımdan benden ne istersen iste Allah'ın azabına karşı benim sana hiçbir faydam olmaz diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ehli olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin torunu olmak, sülbünden gelmek, sülalesinden olmak kesinlikle ayrıcalık değil ancak bu ayrıcalık amelle. Yani onun için Allah azze ve celle özellikle diyor ki ey peygamber hanımları Ne yapın? Yani e, siz bu hususta diğerleri gibi değilsiniz. Yani takvalı olun. Siz, hatta bir hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e, hani onları iki kat daha fazla korkutuyordu. Onlar bir yanlış yaparsa cezalarının iki kat daha olacağı gibi ifadeler kullanıyordu ki çünkü siz peygamber hanımıysanız bu hususta öndersiniz örneklersiniz gibi o bakta. Bir hadiste Resulatü'nden diyor ki amelinin kendisini geri bıraktırdığı bir kimseyi nesebi ileriye geçirmez. Çok güzel, muhteşem bir hadis. Amelinin kendisini geri bıraktırdığı bir kimseyi nesebi ileriye geçiremez. Yani felancanın torunu, falancanın oğlu, felancanın, e, işte babası, akrabası, dedesi, benim dedem şuydu, babam şuydu gibi kimsenin kimseye faydası veriyor olmaz. Resul Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dahi faydası yoksa, kızına dahi faydası yoksa kimsenin kimseye faydası olmadığı buradan açık bir şekilde gözükmekte. Evet, eee Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ehli beytinin masum olduğunu, korunmuş olduğunu, derecelerinin diğer insanlara göre farklı bir derecede olduğunu veya e, o Allah'ın kendisine kendilerine vermemiş olduğu bir dereceyi kendilerine vermek, işte ne bileyim kainatta tasarruf hakkı olduğunu söylemek, e, insan üstü kendilerine bir e, özellik vermek bunların hepsi ehli sünnetin inkar ettiği, ehli sünnetin kabul etmediği bir meseledir. Peygamber e, ehli beyti dahi olsa kesinlikle diğer insanlara göre bu hususta hiçbir üstünlükleri yoktur. Tek üstünlükleri Allah'a karşı yapmış oldukları amelleri ve Allah'tan hakkıyla korkmalarıdır. Yani özellikle eee Şiialar Ehlibeyt hususunda öyle aşırı şeyler, öyle aşırı şeyler söylemişler ki yani e, peygamberlerin dahi üstüne çıkartmışlar. E, kendi imamlarını, peygalasa sen Ehlibeyt'ini e, peygamberlerin üstüne çıkartmışlar. Bazı yerde Allah muhafaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bile üstüne çıkarttığı konumları olmuş. Biz bunlardan, onların inançlarından ve itikatlarından doğuyla batı arası kadar beliyiz ve uzağız. ehl sünnet bu anlattığımız meselelerin hepsinde de orta yola almış ve meselenin iç yüzüne Allah azze ve celle'ye havale etmiş olan bir yoldur. Rabbim bizleri sırat-ı müstakimden ayırmasın inşallah. Ee, Evet burada kalalım inşallah. Biraz geç kaldık. Buradan sonra bir dersimiz daha var başka bir yerde. Onun için e, gerekirse son konuyu bir dahaki hafta okuyabiliriz. Subhanakallahu aleyhi ve hamdik. Neşhedü ve la ilahe illa entin. Estağfurullah.